Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı Salat 71. Bab Mescitte borçlu kimseden borcunu ödemesini istemek ve borcu istemek için borçluya yapışmak babı. Bize Yunus İbni Zeyd Zuhri'den o da Ka'b ibni Malik'in oğlu Abdullah'tan, o da babası Ka'b'dan Ka haber verdi. O şöyle demiştir. Ka'b ibni Malik radıyallahu anh, Abdullah ibni Ebi Hadret'ten Ondaki alacağını mescitte hasmına yapışıp istedi. İkisinin de sesleri yükseldi. Nihayet evinde bulunan Resulullah onların seslerini işitti ve onlara doğru çıktı. Hücresinin perdesini açarak Ya kaap diye rida etti. Kehap lebeik Ya Resulullah deyince Resulullah eliyle işaret vererek alacağından şu kadarını yani yarısını bağışla buyurdu. kaap hemen vallahi bağışladım Ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ebi Hadrede hitaben hak borcunu öde diye emretti. 72 Mecidi süpürmek ötesinde berisine düşmüş paçavraları, çöpleri ve ağaç kırıntılarını toplamak babı. Ebu Hureyre şöyle demişti. Bir zenci adam yahut zenci kadın mecidi süpürürdü. Vefat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o halin, onun halinden sordu. Öldü dediler. Bana haber vermeli değil miydiniz? O adam yahut o katının kabrini bana gösteriniz buyurdu. Mütakiben adamın veya kadının kabrine vardı. Üzerine namaz kıldı. 73 Şarap ticaretinin haram kılınmasının mehcutta zikredip beyan edilmek babı. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. El-Bakara suresinden rüba hakkında ayetler nazil olduğu zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıktı. Ve bu ayetleri insanlara karşı okudu. Sonra şarabın ticaretinin yani alınmasını, satılmasını haram kıldı. 74 Mescide mahsus hizmetçiler babı. Ve İbni Abbas İmran'ın karısı Rabbim karnımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden de bunu kabul et. âl İmran Suresi 35. Ayetindeki Muharran Sözü Mecid'de tahsis edilmiş, ona hizmet edecek bir azaltı demektir demiştir. Bize Hammad Sabit'ten, o da Ebu Rafi'den, o da Ebu Hureyre'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Bir kadın yahut bir adam Mecid-i Süpürür İdi Ebu Rafi ben Ebu Hureyre'nin bir kadın dediğini kuvvetle zannediyorum demiştir. Sonra Ebu ile iki bab önce geçen hadisi zikredip peygamber onun kabri üzerine namaz kıldı demiştir. 75. Esirin yahut borçluğun bağlanarak içeri içinde bulundurulması babı. Bize rah ve Muhammed İbni Cafer şubeden, o da Muhammed İbni Cihat'tan, o da Ebu Hureyla'den haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İl taifesinden bir ifrit dün gece namazımı kesmek için ansızın üzerime geldi. Ravi yahut peygamber bu referlete cümlesi ne benzer bir cümle söyledi demiştir. Hemen Allah beni ona karşı muhtedir kıldı da sabaha girdiğimiz zaman hepimiz ona baksanız diye meçhulün direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman Peygamber'in Rabbim <gülüyor> Firli ve Hebli mulken La Yembari li li ahad min badi inneke Ey Rabbim bana mağfiret et ve bana öyle bir mülk saltanat ver ki o benden başka hiç kimseye layık olmasın şüphesiz. Bütün muratları ihsan eden sensin. Esat es suresi 35. ayetteki kavlini hatırladım. Ravih Rasulullah o ifriti, ifriti köpek gibi kovdu dedi. 76 Kafirin Müslüman olduğu zaman yıkanması ve yerine esirin Yine esirin mescid içerisinde bağlanması babı. Ve kata da Şurey borçlu iken mescidin bir direğine bağlanmasını emretti. Bize Said İbni Said tahtis etti. O Ebu Hureyli'den şöyle dediğini işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necid cihetine bir suvarim üfretmesi gönderdi. Bu mürrize Deni Hanife kabilesinden Sumame İbni Usal denilen bir kişiyi esir alıp getirdiler. Ve onu mescidin dileklerinden birisine bağladılar. Nihayet peygamber Sumame'nin yanına çıktı da artık Sumame'yi salıverin buyurdu. Sumame bırakılınca hemen mescidin yanında bulunan bir suya gitti ve yıkandı. Sonra mescide girdi. Eşidü en la ilahe illallah ve eşidü enne Muhammeden Resulullah dedi. 77 mescidin içine hastalar için hastalardan başkaları için çadır kurmak babı. Ayşe radıyallahu anı şöyle demiştir. Sahip İbni Muaz <gülüyor> Handak gününde pazu damarlarından yaralandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yakında hasta ziyareti yapabilmek için mescidin içinde ona mahsus bir çadır kurdurdu. Mescitten gufar bazı kimseleri ait bir çadır daha vardı. İşte bu gıfariler kendilerine doğru akıp gelen kandan gıfarileri kendilerine doğru akıp gelen kandan başkası ürkütmedi. Kanı görünce onlar el çadır ahalisi sizin tarafımızdan bize doğru gelen bu kan nedir diye sordular. Biz de baktılar ki Sad'ın yarası kanayıp duruyor. İşte saat orada vefat etti. 78. Bir ihtiyaç sebebiyle mescide deve sokmak babı. İbni Abbas da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deve üzerinde tavaf etti demiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Hac sırasında hasta olduğunu Resulullah'a arz ettim. Resulullah da deveye binerek insanların arkasından tavaf et buyurdu. Ben öylece tavaf ettim. Resulullah da beytin yanında namazı durmuş ve Turi ve Kitab-i Mestur'in suresini okuyordu. 79. Bab Kata'da şöyle demiştir. Bize Enes Radyallahu anh tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerinden ikizat karanlık bir gecede peygamberin yanından önlerinde parlayan çereya benzeyen iki şey olduğu halde çıktılar. O iki kişi birbirinden ayrıldıkları zaman o çereya da her biri biriyle beraber ayrıldı ve ehlinin yanına gidinceye kadar yolunu aydınlattı. 80. Meccide çıkacak küçük kapı gelip geçme yeri babı. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında hutbede yaptı. Allah bir kulu dünya ile kendi yanında olan şeyler arasında muhayyer bıraktı. O Allah'ın yanındakileri seçti dedi. Bu söz üzerine Ebu Bekir ağladı. Ben kendi kendime Allah'ın konu dünya ile kendi yanında olan şey arasında muhayyir bulunmasından, onun da Allah yanındakileri tercih etmesinden ne var ki? Bu şeyh böyle ağlıyor dedim. Meğer o muhayyir kılınan konu Resulullah'ın kendisiymiş. Ebu Bekir de bunu hepimizden daha iyi biliciymiş. Resulullah ya Ebu Bekir ağlama. Arkadaşlığı hususunda ve mal hususunda insanların bana en çok sevgisi olan Ebubekir'dir. Ümmetimden bir halil edinecek olsaydım muhakkak ki Ebubekir'i e edinerdim. Lakin İslam kardeşliği yani İslam yüzünden hasıl olan kardeşlik ve İslam sevgisi şahsi dostluklardan daha faziletlidir. Mesle çıkacak birisi hususi kapı kalmasın muhakkak kapatılsın. Bundan Ebubekir'in kapısı müstesna buyurdu i̇bn Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla neticelenen hastalığı sırasında başına bir bez bağlamış olduğu halde mescide çıktı ve minber üzerine oturdu. Akabinde Allah'a hamd ve sena etti. Sonra şöyle buyurdu. Şu muhakkak ki insanlar içerisinde nefsi malı itibariyle benim üzerimde Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'den çok men ve atası olan kimse yoktur. İnsanlardan bir halil edinecek olsaydım, muhakkak ki Ebubekir'i kendime halil ederdim. Lakin İslam yüzünden olan hullet yani derin dostluk daha faziletlidir. Ebubekir'in küçük kapısından başka mescide açılan kapıların hepsini benim tarafımdan kapatırız. 81. Kabe için ve diğer mescitler için kapılar ve kilitler edinme babı bu Abdullah Buhari der ki ve bana Abdullah İbni Muhammed El-Cufe şöyle dedi bize Sufyan İbni Uyeyne Abdülmelik İbni Cüreyş'ten tahsis etti. O şöyle demiştir bana İbni Ebu Muleke ve Abdalmelik sen İbni Abbas'ın mescidlerini ve onların kapılarını da bir göreydin dedi. Bize Hammad Ebu Eyyub'den o da Nafi'den o da İbni Ömer'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Metke, Metke fethinden Mekke fethinden Mekke'ye geldi. Osman İbni Talha'yı çağırdı. O da Kabe'ye ait kapıyı açtı. Akabinde Peygamber ile beraber Bilal Usami İbni Zeyd, Osman İbni Talha içeriye girdiler. Sonra kapı kilitlendi. Peygamber orada bir zaman kaldı. Sonra çıktılar. İbni Ömer der ki Onları çıktıktan görünce hemen koştum Bilal'e sordum. Bilal evet içeride namaz kıldı dedi. Neresinde dedim? Bilal iki direğin arasında dedi. İbni Ömer der ki Bilal Bilal'e peygamber kaç rekat kıldı diye sormak aklıma gelmemiş. 82 Mecide müşrikin girmesi babı Bize leis sahip İbni Ebi sahipten takfis etti. O Ebi Hureyre'yi şöyle derken işitmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necid tarafından bir suvari müfrezesi gönderdi. Bu müfreze Benu i Hanife kabilesinden Sumame ibni Usal denilen bir adamı esir alıp getirdi. Onu mescidin direklerinden bir direğe bağladılar. Bana Yezid İbni Husayfe, Said ibni Yezid'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben mescidde dikiliyordum. Bir kimse bana bir çakıl taşı attı. Baktım ki o Ömer İbni Hattab'dır. Ömer bana hitaben git şu iki kişiyi bana getir dedi. Ben de gidip o iki şahsı Ömer'e getirdim. Ömer onlara sizler kimsiniz? Yahut da sizler nerelerdensiniz? Diye sordu. Onlar biz Taif ahalisindeniz dediler. Ömer şayet siz bu şehir halkından olsaydınız muhakkak canınızı açtırdım. Sizler Resulullah'ın mescidi içerisinde seslerinizi yükseltiyorsunuz dedi. İbni Şihab şöyle demiştir. Bana Ka'ab İbn Malik'in oğlu Abdullah tahdis etti. Ona da babası Ka'ab İbni Malik haber vermiştir. Ka'ab İbni Malik, Abdullah İbn Ebi Hadret'in üzerinde alacağının mescitte ödenmesini istemiş. Her ikisinin de sesleri evinde bulunan Resulullah işitecek derecede yükselmiş. Resulullah onlara doğru çıkıp hücresinin perdesini açarak ya Ka'ab İbn Malik diye nida etmiş. Kehap İbni Malik de ya Lebek ya Resulullah deyince Resulullah eliyle işaret ederek alacağından yarısını indir bağışla buyurmuş. Kehap ya Resulullah öyle yaptım demiş. Resulullah da e İbni Ebi Hadre'de kalk o kalanı öde buyurmuştur. 84. Mescitte ilim için halkalar teşkil etmek ve oturmak babı. İbni Ömer radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberde iken bir kimse gece namazı hakkında ne buyurursun diye sordu. Peygamber ikişer kişilerdir. Sabah vaktinden endişe ettiğin zaman bir rekat klas ki bu rekat kılmış olduklarını tekleştirir buyurdu. İbni Ömer geceleyin namazının sonunu tek yapınız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir derdi. i̇bn Ömer radıyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaparken bir kimse geldi de gece namazı nasıldır diye sordu. Peygamber ikişer ikişerdir. Sabahtan endişe ettiğin zaman kılmış olduğun tek rekatlarını senin için tekleştirecek olan bir tek rekat kılıp vitil yap buyurdu. El-Velid i̇bn Kesir'den bana Abdullah oğlu İbni i Ubeydullah etti. Onlara da İbni Ömer şöyle tahsis etmiştir. Peygamber mescitte iken bir kimse peygambere nida etti. Akil İbn Ebi Talip himayesinde olan Ebu Murre Ebu Vakit Elleisi'den haber vermiştir. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte iken karşıdan üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi. Birisi de gitti. O ikiden birisi hakkında bir aralık göründü de onacıkta oturdu. Diğeri ise halkadakilerin arasına oturdu. Diğer üçüncüsü ise arkasını dönüp gitti. Resulullah meşgul olduğu sözden ayrılınca şöyle buyurdu. Sizlere bu üç kişinin halini haber vereyim mi? Onlardan birisi Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri sıkıntı vermekten utandı. Allah da ondan haya etti. Ötekisi ise bu meclisten yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. 85. Mescit içerisinde sırt üstü yatmak ve ayak uzatmak babı. Bize Abdullah İbni Mesleme, Malik'ten o da İbni Şahap'tan, o da Abbat İbni Temim'den, o da amcasından tahsis etti. Amcası Abdullah İbni Zeyd Resulullah'ın mescit içerisinde sırt yatıp bir ayağı ve da diğeri üzerine koymuş olarak görmüştür ve yine İbn Şeraptan o da Sa'd İbn Musayyab'dan o da Ömer ile Osman'da bunu yaparlardı demiştir. İnsan 86. İnsanlara zarar gelmeksizin yolda mescit yapılır babı. El Hasan el Basri, Eyyub es-Sahtiyani ve Malik İbn Enes insanlara zarar gelmeyecek şekilde yolda mescid kurmasının cevazına kail olmuşlardır. Peygamberin zevcesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Babamla anamın İslam diniyle mütedeyyin olmayarak yaşadıklarını hiç hatırlamadım. O zamanlarda bir günümüz geçmezdi ki o günün iki ucunda sabah ve akşam vakitlerinde Resulullah bize gelmemiş olsun. Bir zaman sonra Ebu Bekir'e bir rey hatıl oldu da Evinin avlusunda bir mescit yaptı. Burada namaz kılmaya, Kur'an okumaya başladı. Müşrik kadınlar ve çocukları onun yanına, yanında duruyor. Onun ibadet ve kıraatını taçup ediyor ve ona bakıyorlardı. Ebu Bekir ince yürekli, çok ağlar bir kimseydi. Kur'an okuduğu vakit gözyaşlarını tutamazdı. Ebu Bekir'in bu hali Kureyş'in müşriklerinin ileri gelenlerini korkuttu. 87. Çarşı Pazar Mescidinde Namaz Kılmak Babı İbn-i Avn üzerinde üzerine kapatılan bir evdeki mescit içinde namaz kılmıştır. Bize Ebu Muaviye ev ameşten o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre'den tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşıda pazarda yalnız kıldığı namazdan 25 derece ziyade olur. Çünkü sizlerden biri abdestle niyet edip abdesti tamam aldığı ve namazdan başka bir kastı olmadan mescide gittiği zaman ta mescide girinceye kadar hiçbir adım atmaz ki Allah Teala o adımından dolayı onun derecesini daha yükseltmesin ve bir günahını eksiltmesin mescide girince de mescid onu alıkoydukça yani orada kaldıkça hep namazda gibi olur ve namaz kıldığı yerden ayrılmadığı ve kendisinden hades vakti olmadığı müddetçe yanındaki melekler ya Allah ona mağfiret et ya Allah ona mağfiret et diye diye dua ve istiğfar ederler. 88. Mescid içinde ve dışında parmakları birbirine geçirip kilitlemek babı. Bize Hamid İbni Ömer Bişir'den tahtis etti. O da şöyle dedi. Bize Asım tahtis edip söyledi. Bize vakıt babasından o da İbni Ömer'den yahut da İbni Amr'dan tahtis etti. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını birbirine geçirip kilitlerdi demiştir. Buhari dedi ki Asım İbni Ali şöyle dedi. Bize Asım İbni Muhammed tahtis edip şöyle dedi. Ben bu hadisi babam Muhammed İbni Zeyd'den işittim. Fakat ben bunu Hafızamda iyi tutamadım. Akabinde kardeşim Vakıt babasından olmak üzere bu hal hadisi benim için doğrulttu. Ve şöyle dedi. Ben babamdan işittim. O şöyle diyordu. Abdullah İbni Amr şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Abdullah İbni Amr insanların işe yaramaz olan kıymetsiz işlerin kıymetsizleri içinde kaldığın zaman bu halin nasıl olur ki buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mümin ile müminin birbirine karşı mümin ile mümin birbirine karşı duvar gibidir. Birbirini sımsıkı tutarlar buyurdu. Da Bunu söylerken parmaklarını birbirine geçirip sımsıkı kilitledi. Bize İbni Ağın, İbni Silin'den haber verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğlen veya ikindi namazlarından birini kıldırdı. İbn-i Şirin, Ebu Hureyye bu namazın ismini söyledi fakat ben unuttum dedi. Rabbi de Resulullah bize iki rekat kıldırdıktan sonra selam verdi. Ondan sonra meccidin içerisine yana uzatılmış bir tartı parçasına doğru kalktı. Oraya öfkeli gibi dayandı. Ve sağ elini sol elinin arkasına koyduktan sonra parmaklarını birbirine geçirdi. Sağ yanağını sol elinin ayasına yapıştırdı ve o vaziyette baka durdu. Acele çıkmak isteyenler mescidin kapılarından çıktılar da kendi kendilerine namaz kısaldı dediler. Cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Bunlar peygambere bir şey söylemekten çekindiler. O sırada cemaatin içinde kolları uzun olduğu için Zulyedeyn dedikleri bir zat vardı. O zat <gülüyor> Ya Resulullah unuttun mu yoksa namaz mı kısaldı dedi Resulullah unutmadım da namazda kısalmadı buyurduktan sonra Zurye'deyin dediği gibi mi diye sordu Sabiler evet dediler bunun üzerine hemen ileriye varıp namazından eksik bırakıldığını kıldırdı sonra selam verdi. Sonra tekbir alıp secdeye vardı. Her vakitki sucudu kadar yahut da daha uzun müddetle secdede kaldı sonra başını kaldırıp tekbir aldı. Sonra tekbir alıp yine secdeye gitti. Sonra yine başını kaldırıp tekbir aldı. İbn-i sonra selam verdi mi diye sordular. O da İmran İbni Hüseyin'in sonra selam verdi dediğinin bana haber verildi diye cevap verildi. 89. Medine'ye giden yollar üzerindeki mescitler ve peygamberin namaz kılmış olduğu mübarek yerler babı. Bize Musa İbni Ukbe tahtis edip şöyle dedi. Ben Abdullah'ın oğlu Salim'in yolda bir takım mekanlar araştırır, oralarda namaz kılar olduğunu gördüm. Ve yine Salim babası Abdullah İbni Umer'in de bu mekanlarda namaz kılmaya ihtiyat ettiğini gördüğünü ve Abdullah İbni Umer'in peygamberi bu mekanlarda namaz kılarken görmüş olduğunu tahtis ederdi. Musa İbni Ukbe tekrar şöyle dedi. Ve bana Nafi İbni Ömer'den o da e, onun bu mekanlarda namaz kadar olduğunu tahsis etti. Ben Salim'e bu mekanları sordum. Salim biri hariç bu mekanların hepsinde Nafi'ye uygun cevap verdi. Nafi ve Salim sadece Şeref-ül Ravaha'daki meçhid hakkında ihtilaf ettiler. Bize Musa İbni Ukabe tahsis etti. Ona da Abdullah İbni Umer radiyallahu şöyle haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre'ye gittiği zamanlarda veda haçına çıktığı vakit Zulhuleyfe'de evvelce Zulhuleyfe'deki meşidin yerinde bulunan bir bugaylan ağacı altında bineğine binip konaklardı. Keza düzelgahı o yola uğrayan bir kazadan, bir hacdan, umreden döndüğünde Batın vadideki vadil akiktir iner. Yani vadinin üstüne çıkınca vadinin ağzında ve doğu cihetindeki bathaya yani kumsal yere konar. Gecenin sonunda oracıkta sabah oluncaya kadar mola verildi. Gece istirahat yakı işte orası olup ne Taş Mescid'in yanında ne de üzerinde ve de öteki mescit binası olan bir kaya tepeydi. Abdullah İbni Ümer'den rivayet edilen ravi der ki, Orada Abdullah İbn Umer'in namaz kıldığı yerde içinde müteaddit kum yığınları olan bir haliz yani derin bir vadi girintisi vardı. Resulullah orada namaz kılarmış. Seyler Batıhadaki kumları getire getire Halıç'taki kum yığınlarını düzel, düzleyip Abdullah İbn Ömer'in namaz kıldığı o yeri belirsiz etti. Yine Rabi der ki: Abdullah İbn Ömer peygamberin Şereful Ravha'daki mescidin birisine tesadüf eden küçük mescidin yanında namaz kıldığını söylerdi. Peygamberin namaz kıldığı yeri Abdullah bilir ta orada Mescitte namaz e, namaza durduğun vakit sağına düşer derdi. Bahsettiği o mescidde Mekke'ye doğru gittiğin vakit sağ tarafına gelir. Onun büyük mescidin arasında taş atımı yahut da ona yakın bir mesafedir. Yine Abdullah, Mısaraful Ravhan'ın yanındaki ırka yani tepeciye doğru namaz kılardı. Bu tepeciğin son tarafı, Mekke cihetine gittiği vakit Musallaf Munsaraf ile kendi arasındaki mescit yakınındaki caddenin kenarına varır. Olacak da bir mescit bina edilmiş ise de Abdullah İbni Ömer o mescitte namaz kılmazdı. Onun ya solunda ya da ardında bırakarak mescidin kıble cehetinde ırkın kendisine yönelerek namaz kılardı. Abdullah Ravha'dan, zevvaldan sonra çıktığında öyle namazını araya gelinceye kadar kılmayıp oraya gelinceye kadar kılmayıp orada kılar Mekke'den döndüğünde oraya sabahtan bir saat evvel Yahut seherin sonunda yolu düşerse orada sabah namazını kılıncaya kadar geceleyip Bola verildi yine Abdullah raviye şöyle tahdis etti Peygamber, Ruvaysa'ya varmadan caddenin sağında ve altından gelen cihette Ruvaysa'ya menzilhanesinin iki millik azıcık belisinde bir tepeceye kadar geniş ve düz bir yerde bitmiş olan koca bir ağacın altına konardı. Bu ağacın yukarısı kırılmış, içi oyulmuştur. Özündeki sakı hala durur. Dibinde birçok kum yığınları vardır. Yine Abdullah şöyle tahsis etti. Giderken aracın arkasına düşen yokuşta bir seyil yatağının kenarında, caddenin sağında ve yolu gösteren kayaların yahut ağaçların yanında o kayaların yahut ağaçların arkasında peygamber genişçe bir tepeye doğru namaz kıldı. Namaz, yanı başında iki üç kabirde mevcuttu. Ki üstlerinde taş yığınları vardır. Allah öyle vakti güneş zivaldan sonra Ares'ten kalkıp öğle namazını, işte o Namaz kılardı yine Abdullah tahsis etti Resulullah caddenin sonunda Herşah dağının ilerisinde inişe doğru büyük ağaçların yanında konak ederdi bu iniş Herşah dağının kenarına bitişikti cadde ile arasında bir ok atımı mesafe vardı Abdullah işte bu ağaçların en uzun ve yola en yakın olanına doğru namaz kılardı yine Abdullah İbni Ömer tahsis etti ki Peygamber, Merruz yani Medine cihetine en yakın olan yerdeki inişte konak ederdi. Safravattan aşağıya inerken, yokuşun dibindeki genişlikte ve Mekke'ye gidene göre caddenin sol tarafında Resulullah'ın konak yeri ile cadde arasında bir taş atımından ziyade mesafe yoktu. Yine Abdullah İbni Ömer şöyle tahdis etti, Peygamber, Zutuva'da konaklayıp sabah oluncaya kadar orada geceler Mekke'ye gireceği sırada sabah namazını kılıp öyle girerdi. Resulullah'ın oradaki musallası kayadan bir tepe üstündedir. Orada bina olunan mescitte değildir. Lakin biraz aşağıda taştan kocaman bir tepe üzerindedir. Yine Abdullah şöyle tahdis etti. Peygamber namaz kılarken kendisiyle Kabe cihetine gelen yüksek bir dağ arasındaki iki tepeyi karşısına alırdı. Rabi der ki, Abdullah İbni Ömer o iki tepe karşısına almakla o mahalle bina olunan mescidi tepe'nin kenarındaki mescidin sol tarafına almış olurdu. Peygamberin namaz yahı tepe kenarındaki bu mescidin alt başında kara taş üstündedir. Taştepe kenarındaki mescidden olan o aşın yahut da ona ayrılıp senin ve Kabe, Kabe arasına düşen o dağın iki tepesinin karşısına alarak namaz kılarsın. bu musallinin sütresine ait bablar. Namaz kılanın stresine ait bablar. 90. Doksan. 90. bat imamın sutresi arkasındakilerin de sutresidir. Bize Malik İbni Şihab'dan, o da Abdullah İbni Utbe'nin oğlu Ubeydullah'tan haber verdi. Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da duvarsız olarak insanlara namaz kıldırdığı sırada ben dişi merkebe binerek karşıdan geldim. Ben o zaman bulu yaşına yaklaşmıştım. Saflardan birinin önüne geçtim. Akabinde merkepten indim de otlasın diye merkebi salıverdim ve safa girdim. Buna karşı bu yaptığımı kimse ayıplamadı. Bize Ubeydullah Nafi'den o da, ona da İbni Ömer'den tahdis etti ki o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü namaza çıktığı zaman hizmetçisine bir harbe taşımasını emrederdi. Harbe namazda karşısına konul, kendisi de ona doğru namaz kılardı. İnsanlar onun arkasından namaza dururlardı. Resulullah bunu seferde de yapardı. İşte emirlerin bayram namazlarında o harbeyi taşıtmaları buradan ileri gelmiştir. Bize şube Ebu Cuhafe'nin oğlu Alından tasdid etti. O şöyle dedi: ben babamdan işittim. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem batağda önünde bir harbe dikilmiş olduğu halde öyle ve ikindi namazlarını ikişer vekat kıldırdı. Ve namaz içinde iken önünden kadın da eşek geçti. 91. Musalli ile sutra arasındaki uzaklığın ne kadar olması lazımdır baba? Sehl saat -i, i Sa'd şöyle demiştir. Resulullah'ın namaz kıldığı yer ile kıble cihetindeki duvar arasında bir davar geçebilecek kadar mesafe olurdu. Seleme İbni Ekva radiyallahu anh peygamberin mescidinin duvarının minberinin yanından uzaklığı hemen hemen bir davarın geçeceği kadar da demiştir. 92 Harbiya yani kısamızra doğru namaz kılmak babı. Bana Nafi Abdullah'tan o da şöyle haber verdi. Peygamber için kıble cihede bir haldi yani kısa mızrak dikilirdi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru namaz kıldı. 93 Ucu demirli yahut demirsiz değneğe doğru namaz kılmak babı. Bize Aun İbni Ebi Cühafe tahdis edip şöyle dedi. Ben babam Ebu Cühafe'den işittim. Şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıcağın şiddetli olduğu zamanlar zamanda bizim yanımıza çıka geldi. Akabinde kendisine abdest alacak su getirildi ve abdest aldı. Mütakiben bizlere öğle ile ikindi namazını kıldırdı. Önünde bir değnek dikilmişti ve onun arkasında da <gülüyor> arkasından da kadın da eşekle geçiyordu. Bize Şazan Şube'den o da Ata İbn Meymure'den eden tartışetti. O şöyle demiştir. Ben Enes İbn Malik'ten işittim şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti'ni Def çıktığı zaman bir çocukla beraber yanımızda ucu harbeli bir değnek ya da harbesiz asa yahut kısa bir mızrak bir de su materası olduğu halde hizmet için ağzından giderdik. İşini bitirince su kabını eline verirdik. 94. Mekke'de ve Mekke dışında namaz için sutre edinmek babı. Ebu Cühafe radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke yakınındaki Bathada sıcağın şiddeti zamanında dışarı çıktı. atlas alıp kıbleye gelen ön tarafına bir değnek dikerek bizlere böyle ikinci namazını ikişer rekat kıldırdı. Abdest alırken abdest suyunun damlaları insanların ellerine, yüzlerine sürmeye başlamışlardı. 95. Üstüvaneye yani sütuna doğru namaz kılmak babı. Ümer, namaz kılmakta olan olanlar sütunlara, sütunların yanında konuşmakta olanlardan daha haklıdırlar dedi. Yine Ömer iki sütun arasında namaz kılmakta olan bir kimseyi gördü de onu bir sütuna yaklaştırdı ve direğe doğru namaz kıl dedi. Bize İrzit İbni Ebi Ubeyd tahtis etti ve şöyle dedi. Ben Seleme İbnül Ekva radıyallahu anh ile beraber geliyordum. Seleme Musaf'ın yanındaki direğe doğru namaz kılmaya çalışırdı. Ben ona ya Ebe Müslüm seni hep bu düreğin yanında namaz kılmaya çalışır görüyorum dedim. Selime ben peygamberin bu düreğin yanında namaz kılmayı tercih eder olduğunu gördüm dedi. Enes radiyallahu anh yemin olsun ki ben peygamberin bütün sahabilerinin, büyük sahabilerinin akşam ezanında peygamber çıkıncaya kadar dileklere koşuşup beklediklerini gördüm. Peygamber çıkıncaya kadar fıkrası şubenin rivayetinde ziyade olunmuştur. 96. Cemaat olmadığı zaman münferit iken direktler arasında namaz kılmak babı. İbn Ümer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içine girdi. Beraberinde Usame İdni Zeyd, Osman İdni Talha ve Bilal de girdiler. Peygamber içeride kalmasını uzattı. Sonra çıktı. Onun izi üzerinden içeriye giren iki insan ben oldum ve Bilal peygamber nerede namaz kıldı diye sordum. Bilal ilerideki iki direğin arasında dedi. Bize Abdullah İbni Yusuf tahtis edip şöyle dedi. Bana Malik Nafi'den o da Abdullah İbni Ömer'den şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içerisine girdi. Beraberinde Usame İbni Zeyd, Bilal, Usman İbni Talha el-Hacabi de girdiler. Osman el-Hacabi, Resulullah'ın üzerine Kabe'nin kapısını kilitledi. Resulullah içeride bir müddet kaldı. Bilal dışarı çıktığı anda ben Bilal'e Resulullah ne yaptı diye sordum. Bilal bir direğin sol tarafına, bir direğin sağ tarafına, üç direği de arka tarafına aldı. O beyt o zaman altı direk üzerindeydi. Sonra namaz kıldı dedi. Buhari dedi ki, bize İsmail İbni Ebi Uveys şöyle dedi, bana bu hadisi malik etti. Bunu da, bunu da bilen iki direği sağ tarafına aldı demiştir. 97. Bab Bize Musa İbni Ubbe, Nafi'den şöyle haber verdi. Abdullah İbni Ümer, Kabe'nin içine girince alnına doğru yürür. Kabe'nin kapısını ardından bırakır, alnına gelen duvar ile arasında yaklaşık olarak üç arşın kalıncaya kadar ilerler. Oraya varınca namaz kılardı. Ki Bilal'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı diye haber verdiği yeri arardı. Yine Abdullah İbni Ömer, beytin istediği herhangi bir cihetinde namaz kılınırsa hiçbirimize beyis yoktur derdi. 98- binite deveye ağaç üzerine binecek olan semer'e doğru namaz kılmak babı. Binite deveye ağaç üzerine binecek olan semer'e doğru namaz kılmak babı. Gizem Muhtemir Ubeydullat'tan, o da Nafi'den, o da İbni Umer'den şöyle tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem binite devesine aykırı vaziyette getirir ve ona karşı namaz kılardı. Bunu İbni Umer, bu hadisi rivayet eden Nafiye ya ayağa kalkarsa ne yapmalı dersin diye sordu. O da Resulullah böyle bir hal vukukunda Semer'i alıp diker, Semer'in arkasına doğru namaz kılardı. İbni Ömer de bunu yapardı dedi. 9. serine doğru namaz kılmak babı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Siz bizleri köpek ve eşek ile bir mi tutuyorsunuz? Yemin olsun ben görmüşüm ki Diyor ki kendim Selin üzerine yan yatmış bulunurdum da Peygamber gelir Selin'in ta ortasına yönelerek namaza dururdu. Ben bir ihtiyaç üzerine kalmak, kalkmak istediğimde oturup kıblesine karşı gelmeyeyim diye serinin ayakları tarafına doğru yorganımdan sıyırıp çıkardım. Yüzüncü bab namaz kılmakta olan kimsenin önünden geçecek olan mendup olarak red eder. İbni Ömer kendisi teşehhütte iken, Kabe'de iken önünden geçecek kimseyi reddetmiştir. Yine İbni Ümer eğer önünden geçici kimseyiyle kendisiyle dövüşmenden başkasını kabul etmezse artık sen de onunla dövüş demiştir. Bize Ebu Salih es Senmandan tahsis edip şöyle dedi. Ben Ebu Said El Hudri'yi gördüm ki, o bir cuma günü kendisine gelip geçecek insanlardan setredecek bir şeye doğru namaz kılıyordu. Ebu Muayt oğlanlarından bir genç önünden geçmek istedi. Ebu Said de onun göğsüne bir yumruk vurup defetti. O genç etrafına bakındı, tekrar bakındı fakat önünden başka geçecek yer bulamadı. Bunun üzerine dönüp yine geçmeye davrandı. Ebu Said evvelkinden daha şiddetli, surette defetti. Bunun üzerine genç Ebu Said'e sövdükten sonra Medine valisi olan Mervan'ın yanına gidip Ebu Said'den karşılaştığı muameleyi ona şikayet etti. Arkasından Ebu Said Mervan'ın yanına gitti. Mervan, ya Ebu Said şu kardeşinin oğluyla ne alıp veremiyorsun dedi. O da şöyle dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Şöyle buyuruyordu, İçimizden biri kendisini gelen geçen insanlardan koruyacak bir sütreye karşı namaza durup da biri önünden geçmeye davranacak olursa onu def etsin. Dinlemez dayatırsa onunla dövüşsün çünkü o ancak bir şeytandır buyurdu. 101. Namaz kılanın önünden geçecek kimsenin yükleneceği günah bağlı. Bize Malik Ömer'de. İbn Ubeydullah'tan kölesi Ebu Nadır'dan o da Busr ibn Sa'id'den haber verdi ki Hal İbn Zeyd Busr ibn Sa'idi namaz kılanın önünden geçecek kimse hakkında Resulullah'tan ne işittiğini haber vermesi için Ebu Cuhaym el Ensar'ın yanına yollamıştı. Ebu Cuhaym de şöyle demişti: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Namaz kılanın önünden geçen kimse üzerine ne kadar günah aldığını bilseydi, onun önünden geçmektense kırk zaman yerinde durmayı daha hayırlı bulurdu. Ravi Malik İbn Enes dedi ki Ravi İbni Nadir kırk gün mü kırk yahut ay mı yahut yıl mı diye bilemiyorum dedi. Yüz iki kişinin namaz kılmakta bulunan arkadaşını yüz yüze karşılaması babı. Ve Osman İbni Affan kişinin namaz kılar haldeyken yüz yüze karşılanmasını kerik görmüştür. Bu hali der ki, bu ancak namaz kılan karşılayanlar uğraşıp meşgul olduğu zaman meklif olur. Ama namaz kılan bu yüz yüze karşılananla meşgul olup olmazsa beis yoktur. Çünkü zeydimine sahip ben namaz kılana yüz yüze karşılaşmayı kayırıp aldırmam. Zira kişi diğer kişinin namazını kesmez demiştir. Bize Ali ibni Muhsir el-Ameş'ten, o da Müslüm ibni Subayh'ten, o da Mesruf'tan tahtis etti. Ayşe'nin yanında namazı ne keser diye soruldu. Orada bulunanlar namazı köpek, eşek, kadın keser dediler. Bunun üzerine Ayşe şöyle dedi, yemin olsun. Sizler biz kadınları namazı kesme hükmünde köpekler gibi kıldınız. Yine yemin ederim ben peygamberi kendisiyle kıblesi e arasında bir sedir üzerine yatmış bulunduğum halde namaz kılan halde görmüşümdür. Bu vaziyetteyken bana bir ihtiyaç hasıl olursa oturup onun karşısına gelmemi istemediğim için usulca sıyrılıp çıkardım. Ve yine Ali İbni Muhsir el-Ameş'ten o da İbrahim'den, o da Esvet'ten, o da Ayşe'den, Ayşe'den isnadıyla bu hadisin benzerini tahsis etmişlerdir. 103. Uyuyan kimsenin arkasında namaz kılmak babı bize Hişam tahsis edip şöyle dedi. Bana babam Ur ve Ayşe'den tahsis etti. Şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onun döşeğinin üzerinde aykırı yatıp uyuduğum halde bana doğru namaz kılar. Vitri kılmak istediği zaman beni uyandırırdı. Ben de vitri onunla birlikte kılardım. 104. Kadının arka tarafında kadının arka tarafında nafile namaz kılmak babı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önünde ayaklarım kıblesine yani secdeye ettiği yere gelecek şekilde yatar uyurdum. Secdeye vardığında eliyle beni dürterdiyle ben de ayaklarımı geriye çekerdim. Secdeden kalktığı zaman yine uzatırdım Ayşe dedi ki o zaman evlerde ışıklar yoktu. Yüz beş, namaz, namazı hiçbir şey kesmez diyen kimse bağlı. Bize el-Ameş tahsis edip şöyle dedi, bize İbrahim el-Esvet'ten, o da Ayşe'den tartış etti. El-Ameş dedi ki ve yine bana Müslim yani İblis Subay Mesluk'tan o da Ayşe'den şöyle tahdis etti. Ayşe'nin yanında namazı kesecek şeyler zikrolundu da bunlar köpek, eşek ve kadındır denildi. Bunun üzerine Ayşe sizler beni eşeklerle ve köpeklere benzettiniz. Allah'a yemin ederim ki ben peygamberi kendim senin üzerinde peygamberle kıblesi arasında yapmış olduğum halde namaz kılarken görmüşümdür. Bu vaziyetteyken benim için bir ihtiyaç meydana gelin, oturup peygambere eziyet vermemi istemediğim için senin ayakları tarafından usulca sıyrılıp çıkardım. Bana İbn-i kardeşimin kardeşinin oğlu Muhammed i̇bn Abdullah i̇bn Müslim tahdis etti. Kendisi, amcası Muhammed İbn-i Şahab-ı namazı ve namazı kesecek şeyleri sormuş. Bunun üzerine İbn-i şöyle demiştir, namazı hiçbir şey kesmez bana Urve Tutlu haber verdi ki peygamberin zevcesi Ayşe şöyle demiştir yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalkardı da ben kendisiyle kıblesi arasında aykırı yapmış olduğum halde o eşinin eşinin yaygısı üzerinde namaz kılardı. 106. Bab sali namazda boynu üzerinde küçük kız çocuğu taşıdığı zaman namazın hükmü nasıldır? Amr İbni Süleym El Züraki'den o da Ebu Katade'den El Ensari'den haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Zeynebin Ebul As i̇bn Abi Rabi İbni Abdüşşems'den olmak kızı Ümame'yi taşıyarak namaz kılardı. Şöyle ki secdeye vardığı zaman onu yere koyar seyreden kalktıkça da onu tekrar yüklenirdi. 107. Bab Musalli içinde hayırlı kadın bulunan bir döşeye doğru namaz kılarsa namazın hükmü nasıl olur? Abdullah İbni Şeddad İbni Hat şöyle demiştir. Bana teyzem meymune bin Haris radıyallahu anh haber verip şöyle dedi. Benim döşeğim peygamberin namaz kıldırdığı yerin yanındaydı. Bazen peygamberin giydiği elbise namaz kıldığı zaman ben döşeğin üzerindeyken benim üzerime düşerdi. Bize Abdullah İbni Şeddat tahtis edip şöyle dedi. Ben Meymune'den işittim şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben yanı başında uyuduğum ve hayızda bulunduğum halde namaz kılardı. Secdeye vardığı zaman giydiği elbisesi bana dokunurdu. Ravi Museddet Halid İbni Abdullah'dan şu ziyade şunu ziyade etti. Halid dedi ki bize Süleyman Eşşeybani tahtis etti Meymune ben haizli iken demiştir. 108. Bab Erkek namaz kılarken secde arasında secde edebilmek için elleriyle karısını dürter mi? Bu Ubeydullah tahsis edip bize Ubeydullah tahsis şöyle dedi. Bize El-Kasım Ayşe'den tahsis etti. O radıyallahu anh şöyle demiştir. Ne kötü bir denkleştirmedir ki sizler de biz kadınları köpek ve eşekle e, bir seviyede tuttunuz. Yemin olsun ki ben kendisiyle kıblesi arasında yapmış olduğu adı Resulullah namazını kılar olduğu hati olarak bilmişimdir. Tecdeye varmak istediği zaman eliyle ayaklarımızı dürter ve ben de ayaklarımı geriye doğru çekip yüzerdim. 109 Kadın namaz kılmakta olan erkekten eza nevinden bulunan bir şey atıp uzaklaştırır babı. Bize İsrail Ebu İshak'tan, o da Amr ibni Meymun'den, o da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında kalkıp namaz kılmakta bulunduğu sırada Kureyş'ten bir toplulukta kendi mescitlerinde oturmaktalar. Biden bire onlardan bir sözcü şu, açıkça insanlar içerisinde ibadet eden murayı kimseye bakar mısınız? Sizin hangi Fulanca ailesinden yeni boğazlanan devesinin yanına kalkıp gider. Henüz işkembesinin deki tersini, kanını döl yatağını kast buraya getirir. Sonra onun şunun yanında bekletir. O secdeye vardığında onun iki kürek kemiği arasına koyar derdi. Oradakilerin en şarkisi seyredip getirdi. Bekledi nihayet Resulullah secdeye varınca onun iki küreyi arasına koydu. Peygamber secde vaziyetinde başını kaldırmadan sabit durdu. Müşrikler gülmeye başladılar. Hatta gülmekten dolayı birbirlerine meylettiler. Bir kimse hemen Fatıma gidip haber verdi. Fatıma o zaman küçük bir kızdı. Koşarak geldi. Peygamber hala secde vaziyetinde sabit duruyordu. Nihayet Fatıma o şeyi sırtından atıp uzaklaştırdı. O heriflere karşı dönüp onlara ağır sözler söyledi. Resulullah namazı tamamladığı zaman üç defa ya Allah Kureyş'i sana havale ediyorum. Ya Allah Kureyş'i sana havale ediyorum. Ya Allah Kureyş'i sana havale ediyorum dedi. Sonra da isimlerini söyleyerek ya Allah Amr İbni Hişam'ı Utbe İbni Rabia'yı, Şeybe İbni Rabia'yı, Velid İbni Utbe'yi, Umeyye İbni Halefi, Ukbe İbni Muayti ve Umare İbni Velid'i sana havale ediyorum dedi. Abdullah İbni Mesud şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu isimleri sayılanlar Bedir gününde yıkılıp yere serilmiş gördüm. Sonra bunların cesetleri kuyuya yani Bedir'deki çukura sürüklendiler. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab Kalib'in yani kuyuya atılanların hemen ardından lanet gönderildi buyurdu.